Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 9. Bölüm İlk Müslümanlar Hazreti Peygamber o andan itibaren çevresindeki insanları İslam dinine davet etmeye başladı. Bu davet üç yıl kadar gizlice sürdü. Hazreti Hatice'nin ardından yakın dostu Ebu Bekir, Ali bin Ebu Talip ve Zeyd bin Harise, kızları Zeynep, Rukiye ve Ümmü Külsüm, Müslüman oldu. Bunlardan başka, gizli davet sırasında Hazreti Ebu Bekir'in yakın dostları olan Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah, Sa'd bin Ebu Vakkas, Osman bin Maz'un, Said bin Zeyd, Ayyaş bin Ebu Rebi'a ve hanımı Esma binti Selâme, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Erkan bin Ebu'l Erkam, Ebu Seleme, Cafer bin Ebu Talib ve Ubeyde bin Haris gibi şahsiyetlerde, Hazreti Peygamber'e gelip İslam'ı kabul ettiler. Bu dönemde Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evinde, ıssız dağ eteklerinde, öğle tenhalığı sırasında haremde namaz kılıyor, bazen de ibadetlerini Müslümanlarla birlikte yapabiliyordu. Bu arada nazil olan Kur'an ayetlerini onlara okuyor, tek Tanrı'ya iman ve itaati esas alan tevhid inancı, insanların dünyada yaptıklarının hesabını verecekleri ahiret günü, ve iyi ahlak üzerine sohbetlerine devam ediyordu. Müşriklerin toplu halde bulundukları yer ve zamanlarda bir arada olmamaya ve cemaatle ibadet etmemeye özen gösteriyordu. Gizlilik devresinde Hazreti Peygamberle Müslümanlar genç yaşta İslamiyeti benimseyen Erkan bin Ebu Erkam'ın Safa tepesinin eteklerindeki evinde bir araya geliyorlardı hac ve umre amacıyla Mekke'ye gelenlerle rahatça görüşülebilecek bir yer olması yanında, Müslümanların dayanışma içinde bulunmalarını ve Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle bir arada olmalarını sağlayan bu evdeki faaliyetler, Ömer bin Hattab'ın Müslüman olmasına kadar devam etti. Darül Erkam, kaynaklarda sahabelerin İslamiyeti benimseyişlerini tarihlendirmek için kullanılmış İslam'ın yayılıp gönüllere yerleşmesi hususunda oynadığı rolle İslam tarihindeki yerini almıştır son Peygamber .info onu anlamak ve anlatmak için